169, numaralı konu, Sel bin Sa'd ve başkalarının İslami ameller üzerine biat etmeleri, evet, Sel bin Sa'd şöyle anlatıyor, ben, Ebu Zer, Übade bin Samit, Ebu Said el-Hudri ve Muhammed bin Meslem'e hep birlikte Hazreti Peygamber'e biat ettik, yanımızda bir altıncı kişi daha vardı, biz, Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasına kulak asmamak şartıyla biat ettik, fakat altıncı kişi daha sonra Hazreti Peygamber'den bu konuda affını talep etti, Hazreti Peygamber ver de onu affetti